Evet o hakkıyla işitendir, görendir. Mescid-i Aksa'yı ilk yapan Hazreti Davud'dur. Burada söz edilen bereket hem dünyevi hem dinidir. Çünkü Beyt-i çevresi Filistin, Şam, Ürdün, peygamberlerin ibadet ettikleri ve vahye mahzar oldukları yörelerdir. Miraç hadisesi hicretten bir yıl önce kadar miladi 621 yılında meydana gelmiştir. Miraç hususunda Hazreti Peygamber sahih hadislerinde nasıl anlatmışsa aynen öyle iman ederiz. Bunun dışındaki muhakemeler imanı bozabilir. İkinci ayet Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başkasını vekil, Rab edinmeyin diyerek doğruluk rehberi kıldık. Üçüncü ayet Ey Nuh ile beraber gemide taşıdığımız kimselerin nesli,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 ve Hazreti Şayya'yı öldürdüler. İkincide ise Hazreti Zekeriya ve Hazreti Yahya'yı öldürdüler. Hazreti İsa'yı da öldürmeye teşebbüs ettiler. 5. ayet. İşte o iki fesattan birincisinin ceza vakti gelince size çok kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdikte evlerin aralarında bile sizi yakalamak, esir etmek için araştırdılar. Bu da yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. Çoğunluk bu olaya Buhtun Nasr olayı demişlerdir. Milattan önce 586'da İsrailoğullarının alimlerini öldürdüler. Tevrat'ı yaktılar ve onlardan 70 bin esir aldılar. Mescid Aksa'yı tahrip ettiler. Buhtun Nasr 2. Babil hükümdarıdır. Elcuveyni onun bu tahrip olayını Yahudilerin şeriat ahkamına uymadıkları, bozuk işler yaptıkları ve mabedlerine put diktikleri için yaptığını kaydetmektedir.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 Eğer yine isyana dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere çıkamayacakları bir zindan yaptık. 9. Ayet Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İnsana dünya ve ahiret için en doğru yolu gösteren Kur'an olunca artık gerçek Müslüman, onun rehberliğinde, Hazreti Peygamberin önderliğinde doğru yolu bulur ve onda yürür. Müslüman ancak Kur'an'a uygun bir düşünce ve yaşayışla toplumsal çöküşten kurtulur. Hayatı ve yaptığı işler Allah'ın hükmüne ve rızasına uygun ve mükafatına layık olur. Yeniden medeniyetin yüksek katlarına ulaşır. 10. Ayet Bu Kur'an ahirete inanmayanlara da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 önünde açılmış olarak bulacağı bir kitap halinde çıkarırız. Ayet-i Kerime'de tayir, lügatta kuş demekse de burada amelle tefsir edilmiştir. Hayır olsun, şer olsun, insanların yaptığı bütün davranışları içine alır. 14. Ayet Oku kitabını. Bugün sana hesap görücü olarak kendi nefsin yeter diyeceğiz. 15. Ayet Kim Allah ve Resulünün gösterdiği,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 rahmetimizden kovulmuş olarak atılır. 19. Ayet Kim de inanarak ahiretinin güzel olmasını ister ve ona layık bir gayret ile çalışırsa onların da çalışmaları takdir görür, karşılığı verilir. 20. Ayet Her birine gerek dünyayı isteyen onlara, gerek ahireti isteyen bunlara Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin dünyadaki ihsanı hiç kimseden esir gelmiş değildir. Yüce Allah'ın mümin veya kafiri ayırmadan onlara dünyalık verişi, o verdiklerini ne amaçla kullandığından hesabe çekmek içindir. 21. Ayet Bak biz onların kimini kimine rızıkta ve bazı hususlarda nasıl üstün kıldık. Elbette ahiret erişilecek dereceler bakımından daha büyük, kazanılacak faziletler bakımından da elbette daha üstündür.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 Bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de. 25. Ayet Rabbiniz onlara karşı içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi yaşayıp İslam'a uyan kimseler olursanız şüphesiz o çok tövbe eden ve itaatle kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. 26. Ayet Akrabaya, yoksula, yoksula Yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını ver. Malını lüzumsuz yere saçıp savurma. 27. Ayet Çünkü malı saçıp savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Bu, İslam'a uygun olmayan moda, zevk, eğlence, lüks, konfor ve benzerleri için harcama yapanların dikkat etmesi gereken bir ayettir. 28. Ayet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 52. Ayet O gün Allah sizi çağıracak, siz de hemen hamd ederek onun çağrısına koşarcasına uyuyacaksınız ve kıyametin dehşetinden dolayı kabirlerinizde ancak pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. 53. Ayet Mümin kullarıma söyle, en güzel olan sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına fesat ve kavga sokar. Şeytan şüphesiz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 Altmış ikinci ayet, şu bana üstün kıldığına baksana, eğer kıyamet gününe kadar beni öldürmez ertelersen, and olsun ki onun soyunu birazı hariç hükmüm altına alıp azdıracağım, dedi. Altmış üçüncü ayet, Allah da çekil git, artık onlardan kim sana uyarsa, muhakkak ki cehennem tam bir ceza olarak sizin cezanızdır. Buyurdu. 64. Ayet Onlardan gücünün yettiği kimseyi sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Atlı ve yaya bütün kuvvetlerini üzerlerine topla. Mallarda ve evlatlarda onlara ortak ol. Onlara aldatıcı şeyler vaat et. Zaten şeytan onlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Halis müminler mal kazanma ve harcamada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 67. ayet Denizde bir musibete, bir tehlikeye maruz kaldığınız zaman, ondan başka tapındıklarınız zihninizden kaybolur. Artık yardımı Allah'tan istemeye başlarsınız. Fakat o sizi karaya çıkarıp kurtarınca yine yüz çevirirsiniz. Şu insanoğlu çok nankördür. 68. ayet Allah'ın kara tarafında iken size yere batırmasına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 İnsanlardan kimi peygamberlerin önderliğinde Allah'ın emrine uygun yaşamış, kimi de yaşantıları Allah'ın emirlerine muhalif olan önderlerin, liderlerin peşinden gitmişler, onlara bağlanmışlar, hatta onları tabulaştırmışlardır. Yüce Allah hem bu tür liderlere hem de onlara tabi olanlara iki kat ceza vereceğini ayetlerde açıklamıştır. Kıyamette her kim dünyada neye tapmış, bağlanmışsa,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 Yetmiş üçüncü ayet Onlar bize karşı sana vahyettiğimiz şeyden başka bir şey uydurman için az kalsın seni fitneye düşürecekler, kendi uydurdukları bazı kuralları sana kabul ettirecekler ve o takdirde seni dost edineceklerdi. Yetmiş dördüncü ayet Şayet seni hakta sabit kılmasaydık onlara birazcık meyledecektin. Yetmiş beşinci ayet o takdirde hem hayatın hem de ölümün azabını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı bulamazdın. 76. Ayet Resulüm seni davandan vazgeçiremeyince yurdun olan Mekke'den çıkarmak için seni tedirgin etmek üzeridirler. Ama o takdirde kendileri de senin ardından pek az kalacak ve helak olacaklar. Nitekim Hazreti Peygamber'in hicretine sebep olan azgınlar, Bedir gazvesinde helak olmuşlardır. 77. Ayet Senden önce gönderdiğimiz peygamberleri dışlayanlar hakkındaki ilahi kanun budur. Sen bizim sünnetimizde asla bir değişiklik bulamazsın. 78. Ayet Güneşin tepe noktasına gelip kaymasından, gecenin kararmasına kadar, öğle, ikindi, akşam ve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 her fikir ve hareket Allah katında batıldır, geçersizdir. İslam'ın nuruyla aydınlananlar küfür karanlığından kurtulurlar. Çünkü karanlığı gideren ancak ışıktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'nin fethi günü 360 puta asasıyla iterken bu ayeti okumuştur. 82. Ayet Biz Kur'an'dan inananlar için Şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an, zalimlerin de inkarlarından dolayı ancak ziyanını artırır. Hem ruhani marazlara hem de cismani hastalıklara şifadır. 83. Ayet İnsana nimet verdiğiniz zaman o, şükür ve itaatten yüz çevirir ve büyüklük taslayıp uzaklaşır. Ona bir zarar dokununca da pek ümitsiz olur.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 Size ona ait ilimden ancak pek az bir şey verilmiştir. Ruh, insanın hayat kaynağıdır. Her ne kadar görünmese de varlığı inkar edilemeyenlerdendir. Yaradan Rabbimiz, onun mahiyetini bildirmemiş denmektedir. Uzun yıllar psikoloji ve psikanaliz çalışmalarıyla da bilinememiştir. Ancak onun varlığını tezahürlerinden ve vücut makinesini çalıştırmasından anlıyoruz. 86. Ayet Ant olsun ki biz dilersek sana vahyettiğimizi giderir, senin hafızandan sileriz. Sonra bize karşı bu hususta kendine bir vekil, yardımcı da bulamazsın. 87. Ayet Böyle olmayışı ancak Rabbinin sana merhameti dolayısıyladır. Çünkü onun sana olan lütfu pek büyüktür. 88. Ayet De ki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 Dediler ki, Yerden bize bir pınar fışkırmadıkça, Biz sana asla inanmayız. 91. Ayet Ya da senin hurma ve üzüm bağların olup, Aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. 92. Ayet Veya senin iddia ettiğin gibi, Göğü üzerimize parça parça düşürmelisin. Veya Allah'ı ve melekleri, Kefil olarak karşımıza getirmelisin. 93. Ayet Yahut da, altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıkmana da asla inanmayız de ki fe subhanallahi aman ya ben sadece peygamber olan bir insan değil miyim bunları ancak Allah dilerse yaparım onun da şanı ne yücedir 94. ayet kendilerine doğru yol rehberi Kur'an geldiği zaman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 Musa mucizelerle onlara geldiği zaman Firavun ona ''Ey Musa, muhakkak ki ben seni büyülenmiş zannediyorum.'' dedi. i̇bn Abbas'ın rivayetine göre mucizeler şunlardır. Asanın ejderha oluşu, elin ışık vermesi, çekirge istilası, ekim biti, kurbağa, kan, taştan suyun fışkırması, denizin yarılması...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 Asab ı hikayesinin ehemniyete şayan bile olmadığına işaret buyurulmaktadır. Aşağıdaki ayetler 10-29 toplumun aleyhde tavrına rağmen fıtratın ve imanın gereğini yapan gençlerden bahsediyor. 10. Ayet Hani o genç yiğitler mağaraya sığınıp, Ey Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver ve işimizde bizim için bir kurtuluş yolu ve başarı hazırla demişlerdi.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 Biz ondan başkasına asla ilah diye yalvarmayız. Onun sözünü Rabbimiz Allah'ın sözünden üstün tutmayız. Böyle yapmazsak o zaman haktan uzak pek saçma bir söz söylemiş oluruz dediler. Dekyanus milattan sonra 141 ila 151 yılları arasında Efes'te hüküm sürmüştür. Bunlar kula değil Allah'a kul olarak hürriyete ve bu uğurda ölerek de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 sen onları uyanık sanırdın. Biz onları yerde uyuduklarından dolayı bası yaraları oluşmaması için kah sağa ve kah sola çevirdik. Köpekleri de iki kolunu ön ayaklarını mağaranın girişine doğru uzatmış yatmaktaydı. Onlarla aniden karşılaşıverseydin mutlaka dönüp kaçardın ve için korkuyla dolardı. 19. ayet İşte böylece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 İbn-i Abbas radiyallahu anh İşte ben o pek azın içindeyim Demiş ve onların Yedi kişi olduğunu söylemiştir 23 ve 24. ayetler İnşallah Allah Dilerse Allah izin verirse Demeksizin asla Hiçbir şey için ben Yarın bunu mutlaka yaparım Deme Unuttuğun zamanda yine inşallah Diyerek Rabbini an Ve umarım ki Rabbim beni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 onu Rabbi unuttu demişlerdi. Sonra bu ayetler ve bu surenin 9-25, ila 83-98 ila arası ayetleriyle Duha suresi indi. 25. Ayet Onlar mağaralarında 300 yıl kadar kaldılar, bazıları 9 yılda ilave ettiler. Buna göre bu süre güneş takvimine göre 300, ay takvimine göre 309 senedir.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 Ve ne güzel işitendir. Onların, yerde ve gökte olanların, ondan başka dostu ve yardımcısı yoktur. O, hükmüne, hakimiyetine hiç kimseyi ortak etmez. 27. Ayet Resulüm, Rabbinin kitabından sana vahyedilenleri oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Ondan başka da asla sığınılacak bir merci bulamazsın. 28. Ayet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 Otuzuncu ayet. Doğrusu iman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, elbette biz ameli güzel olanın mükafatını asla zayi etmeyiz. 31 ayet. İşte bu kimseler için alt tarafından ırmaklar akan adın cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle bezenecekler, altın ve gümüş işlemeli ince ipekten, kalın ipekten yeşil elbiseler giyecekler,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 Geçici dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak olan salih ameller ise Rabbinin katında sevapca daha hayırlı, ümit bağlanmaya da daha layıktır. Ayette geçen salih amellerden kasıt ihlasla yapılan ibadetler ve hayır olan işler. 47. ayet. Düşün ki o gün biz dağları yürütüp gidereceğiz ve yeri apaçık düz ve çıplak göreceksin.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 ve azaba karşı uyarıcılar olarak gönderdik. Küfre sapanlar ise hakkı batılla çürütmek ve ortadan kaldırmak için mücadele ederler. Onlar ayetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri de eğlence edindiler. Rabbinin ayetleriyle kendine nasihat edildiği halde onlardan yüz çeviren ve kendi yaptığı günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Biz de bu sebeple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 Fakat onlar için vaad edilen bir zaman vardır ki o gün geldiğinde ondan başka hiçbir sığınacak bir yer bulamayacaklardır. 59. ayet. İşte at, semut gibi zalim oldukları vakit kendilerini helak ettiğimiz memleketler. Onların helaki içinde belli vakit koymuştuk. Allah asla zulüm istemez. Fakat hava'yı arzular, otorite olmaya.